Altınoluk yayınları sunar. Altın Silsile. Osman Nuri Topbaş. 29 Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh. 1743-1824. Gulam Ali diye de bilinir. Hicri 1156, Miladi 1743 senesinde Pencap vilayetinde doğmuştur. Nesebi Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaşır. Babası Şah Abdüllatif Efendi zahit ve mücahit bir zat idi. Helal lokmaya çok dikkat ederdi. Hatta bundan dolayı kırlarda yetişen meyvelerle iktifa ettiği çok olmuştur. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh genç yaşlarda Delhiye gitti. Oradaki salihlerin sohbetlerinde bulundu. Kur'an-ı Kerim'i edip tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerini tahsil etti. Hadis-i şerif rivayeti için icazet aldı. Yine genç yaşta mazhar can Canan Hazretlerinin dergahına gitti. Hazret, oğlum bizim yolumuz çile yoludur. Sen manevi zevk ve şevk bulunan başka bir yere git buyurdu. Dehlevi Hazretleri, benim arzum sizin yolunuzdur deyince o halde mübarek olsun buyurdu. Ve onu talebeliğe kabul etti. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh uzun müddet geçim sıkıntısı çekti. Eski bir hasırı yatak, bir tuğlayı da yastık yaptığı günler oldu. Ancak tevekkül ve teslimiyetine hiç halel gelmedi. Üstadının yanında uzun yıllar manevi terbiye gördü. Nihayet üstadı ona irşat icazeti verdi. İRŞAD hayatı Abdullah Dehlevi Rahmetullahi Aleyh Üstadının vefatından sonra irşada başladı. Dergahta zikir ve murakabelerin yanında fıkıh, hadisi şerif, tefsir ve tasavvuf dersleri de verirdi. Ziyarete gelenlere ikramlarda bulunur, onlarla olan görüşmelerini kısa tutar, sıkıntılarını giderdikten sonra müsaade ederdi. Onlara vakti daima mühim şeylere hasretmeyi, dünyaya aldanmayıp takvada merhale kat etmeyi tavsiye ederdi. Hakkı ve hayrı tebliğ etmek onun karakteri haline gelmişti. İnsanları yanlışlıklardan ve haramlardan sakındırma hususunda kimseden korkmazdı. Sultana bile hiç çekinmeden ikaz mektubu yazmıştı. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh henüz hayattayken irşat halkası o kadar genişledi ki, Halifeleri Rum diyarının en ucra köşelerine Şam'dan Çin'e doğudan batıya kadar bütün dünyaya yayıldı. Alim ve salihlerden yüzlercesi uzak diyarlardan gelip sohbetinden istifade etti. faziletleri Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh gecelerini zikir ve ibadetle ihya ederdi. Uyku galebe çaldığında seccadesinin üzerine sağ yanına yatardı. Yüksek edebinden dolayı ayaklarını uzatarak yattığı hiç görülmedi. Ekseriyetle diz üstü oturarak uyurdu. Vefatı da bu edep hali üzere yani Dizüstü otururken olmuştur. Çok Kur'an-ı Kerim okur ve onu dinlemekten büyük bir lezzet alırdı. Çok cömertti. İnfak ederken gizliliğe titizlikle riayet ederdi. Büyüklerin bilhassa da şahın ı Nakşibend Hazretlerinin ruhuna hediye olmak üzere çeşitli yemek ve tatlılar hazırlatır, Fakirlere ikram ederdi. Malı nisap miktarına ulaştığında üzerinden bir sene geçmesini beklemeden hemen zekatını verir, kalanını da infak ederdi. Müslümanlara çok şefkatli ve merhametliydi. Geceleri uzun uzun ümmeti Muhammed'e dua ederdi. Abdullah Dehlevi Hazretlerinin meclisinde lüzumsuz sözler sarf edilmezdi. Birisi gıybet etse ona mani olur ve o söylediğinin söze ben daha layıkım derdi. Oruçlu olduğu bir gün yanında sultanı kötülediler. Hazret, eyvah orucumuz bozuldu buyurdu. Bir talebesi efendim siz gıybet etmediniz ki dediğinde ise, evet biz gıybet etmedik ama dinledik. Gıybette söyleyen de dinleyen de aynıdır buyurdu. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh insanların şahsi hatalarını görmezden gelir ve ayıp örtmeyi çok severdi. Birisi Dehlevi hazretlerinden ödün çaldığı bir kitabı bir müddet sonra getirip hazrete satmak istedi. Dehlevi rahmetullahi aleyh o kitabı met ederek satın aldı. Bir talebesi, efendim bu kitap zaten sizin kütüphanenize aittir, damgası da üzerindedir dedi. Dehlevi rahmetullahi aleyh, bir katip aynı kitaptan birkaç nüsha yazmıştır diyerek meseleyi kapattı ve o kimseyi mahcup etmedi. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh, dünya metaına hiç itibar etmezdi. Sultan ve devlet adamları dergahın ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere para gönderip hazretin kabul buyurması için yalvarırlardı. Ancak o bunları nazik bir üslupla geri çevirirdi. Son derece zarif ve temiz bir insandı. Güzel kokuyu severdi. Tevazu Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh çok yüksek makamlara sahip olmasına rağmen daima tevazu ve hiçlik halinde yaşardı. Bir gün karşıdan gelen bir köpeğe bakarak Ya Rabbi şu mahlukun hürmetine bana merhamet eyle. Ben kimim ki her taraftan insanlar Cenab-ı Hakk'a kavuşmak için akın akın geliyor, bizi vesile ediniyorlar. Halbuki ben o gelenlerin hatırı için Rabbimden istiyorum buyurdu. Tevazu ve hiçliğin tasavvuf yolunun esası olduğunu şöyle ifade ederdi. Daima istiğfar üzere, hep suçlu ve mahcup, sürekli kırık kalpli olmak... Bu işin hiç şaşmayan en doğru ifadesidir. Mütevazı gönlünden dökülen samimi ifadelerle müzeyyen bir mektubunda şöyle buyurur. Bu ihtiyarın ömrü hep günahlarla geçti. Bilhassa şikayet, gıybet, insanlara dil uzatmak, onları kötülemek, büyükleri tanıyamamak, onların hallerine itirazda bulunmak, Huşu ve huzurdan mahrum kılınan bunca namaz, tecvide riayet etmeden yapılan bunca kıraat, boş ve lüzumsuz şeyler karıştırarak tutulan oruçlar, manası düşünülmeden yapılan tilavetler, Allah Teala'yı hatırlamadan geçen zamanlar, haşiyet hissinden uzak geçen vakitler ve gafletle alınıp verilen nefesler, Amel defterimizi kararttı. Yazıklar olsun, Binlerle yazıklar olsun, Cihan bağına gül toplamak için geldik, Ama diken hammallığı yapıyoruz. Yazıklar olsun, Binlerce yazıklar olsun ki, Sıhhat, afiyet, rahatlık ve birçok imkanlar verildiği halde hepsinin şükründe kusur ettik. Eyvahlar! Binlerce eyvahlar olsun ki bize Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi iki muazzam nimet lütfedildiği halde onlara da layıkıyla şükredemedik. Halbuki şükre şayan en büyük nimetler bunlardı. Allah korusun, şaşkın vaziyetteyiz. Zira yarın kıyamette hangi yüzle Allah ve Resulünün huzurunda kabul göreceğiz? Bu ne biçim anlayışsızlıktır? Bu kadar liyakatsiz bir hal ile şefaat ve mağfirete nail olmak, Allah Teala'nın rahmeti yetişmezse imkansızdır. Allah Teala kaçırdığımız fırsatları ancak lütfu keremiyle tekrar ihsan edebilir. Yoksa hiçbir özrümüz yok. İnna lillah. Biz ancak Allah'a aitiz. Ölüm başucumuzda. Kıyametse çok yakın. İşe yarayan hangi ameli işledik? Salih kullar cennete gidip nimetler içinde ve Allah Teala'nın cemalini seyrederek mütelezziz olurken, biz gafiller elli bin senelik olan o günde hesap için tutuluruz. Vah halimize! Keşke dünyaya hiç gelmeseydim. Bugün bunları düşünmek zorundayız ki yarın üzülmeyelim. Ameli salihlere sarılalım. Seher vakti kalkıp gözlerden hasret yaşları akıtalım. Bizden önce yaşayan hak dostlarının ne mücahedeler yaptıklarını ve ne büyük fedakarlıklarda bulunduklarını işitiyoruz. Allah Teala bizlere gayret ve utanma versin. Hizmet. Abdullah Dehlevi Hazretleri hizmetin ehemmiyet ve faydalarından bahsederek şöyle buyururdu. Hizmet görmek isteyen Hocasına hizmet etsin. İnsanı aşağı mertebelerden en yüksek makamlara ulaştıran hizmettir. İnsanı toprak derekesinden göklerin yüksek derecelerine çıkaran da edeptir. Müridin riyazatla olan terakkisi, hizmet sebebiyle olan terakkisinin yüzde biri bile olamaz. Bu kadar senelik iş, hizmetle bir anda müyesser olur. Hizmet mümini ilahi lütuflara nâile yiler. Önceki büyükler talebelerine hizmet verirlerdi. Zira hizmet gönül aleminin terakkisine ve ahiret sevabına vesile olur. Bir şahıs üstadının huzuruna gelmiş ve ''Efendim, ''Bana bir hizmet emrediniz.'' demiş. Üstadı, ''Bütün hizmetler talebelere taksim edildi. Şu anda size verilecek bir hizmet yok. Ancak kırdan yeşillik ve benzeri şeyler getirebilirsin.'' buyurmuş. O şahıs her gün başının üzerinde demet demet yeşillikler getirirmiş. Bir gün rüyasında görmüş ki kıyamet kopmuş... Ve hesap başlamış. İnsanlar bir ateş deryasından geçiyormuş. O da hemen başının üzerindeki yeşillikleri ateş deryasına atıp üzerine oturmuş ve rahatça geçmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbeti. Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh, gönlü peygamber aşkıyla dolu bir Allah dostuydu. Yanında ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ismi şerifleri anılsa, hürmet ve muhabbet duygularıyla coşar, kendinden geçecek gibi olurdu. Şöyle buyururdu, Biz muhabbet şerbetini içenlerdeniz bizim muhabbetimizin artmasına sebep olan, kalplerimize çeşit çeşit lezzetler bahşeden hadisi şerifler ve salavat-ı şerifelerdir. Sübhanallah! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini okuyunca, şaşılacak feyizler ve bereketler zuhur ediyor. İnsan eğilerek oturunca, Muhammed, lafzının şekli gibi bir şekil alıyor. Bu oturuş tarzıyla baş mim harfi şeklinde iki omuz ha, bel ikinci mim harfinin halkası gibi iki bacak da dal harfi gibi oluyor. Bu şekilde oturup o büyük peygamberin mübarek isminin murakabesi yapılırsa bundan pek çok feyiz gelir. ''Bir defasında cehennem korkusu beni kapladı. Çok mahzun oldum. Bir de baktım ki rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz teşrif ettiler ve ''Cehennem ateşinden korkma, her kimin bize muhabbeti varsa o cehenneme düşmeyecek.'' buyurdular. Bazı Tavsiyeleri Abdullah Dehlevi Hazretlerinin Gönülleri irşad Eden Güzel Tavsiyelerinden Bir Kısmı Şöyledir Faydasız Sözler Konuşmak Ve Gıybet Etmek Orucun Sevabını Giderir Gıybet ibadetlerin Sevabını Yok Eder Gıybetten Sakınmak Vaciptir Zahmet Çekerek Sıkıntılara katlanarak ibadet yapıp da bunun sevabını yok etmek büyük bir akılsızlıktır. Ameller Allah Teala'ya arz olunur. Gıybeti ve faydasız sözleri Rabbimizin huzuruna göndermemiz edepten çok uzak bir davranıştır. Tarikat işlerinde, kalp hallerinde ve bedenle yapılacak amellerde, Şeriatın emirlerine uygun olanı yapmak, bu yolda farzdır. Gaflet ehlinden uzak durmak, Vakti salih amellere hasretmek, Hep kalbe ve kalple de Allah Teala'ya yönelmek, Zikretmek, Teheccüde kalkmak, Seher vaktini gaflet uykusuyla geçirmemek, Gözden muhabbet pınarları akıtmak, Az konuşmak, az uyumak, az yemek, gafil insanlar arasında oturmamak ve her zaman sabır, kanaat, tevekkül, teslimiyet ve rıza halinde bulunmak gerekir. Allah Teala'yı isteyenlerin halleri böyle olur. Tevhid sırlarının zuhuru zikrin çokluğuna bağlıdır. Zikirle çok meşgul olmak aynı zamanda muhabbetin artmasına sebep olur. Cenab-ı Hakk'a gerçekten iştiyak duyan kişi, vehim ve hayale yani fani zevklere razı değildir. Ömrünün sonu geldiği halde olması gereken kıvama gelemeyen kişiye yazıklar olsun. Zamanını boş, lüzumsuz şeylerle geçiren kimselere yazıklar olsun. Çok zikretmek gerekir. Zira çok zikretmeden kalp açılmaz. Zikirsiz, teveccühsüz ve Allah Teala'ya muhtaç olduğunu düşünmeden bir an bile geçirilmemelidir. İnsanlar arasında ve onlarla görüşürken de Kalben zikirde ve Rabbine karşı uyanık bulunmak icap eder. Hakkın feyzi nâgâh gelir. Nâgâh ansızın birdenbire. Lakin âgâh kalbe gelir. Âgâh uyanık, haberdar, bilgili, arif. İnsanlarla münakaşa, mücadele ve tartışma gibi, kalbi gaflete düşüren şeylere girmemelidir. Marifetullah ehlinin yolu budur.